Radyo 94.9'da Altın saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız Alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim bugünkü programımızın destekçisi Hülya Deniz Alpe teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugünkü konuğumuz Ahmet Turhan Altıner mimar Yeni Yüzyıl Üniversitesi, kentsel tasarım hocası. Hoş geldin. Ahmet. Teşekkür ederim. Merhaba Hoş geldiniz. Evet, birkaç tane duyurumuz var. Öncelikle onları iletmek istiyoruz. Mavi Kalem Derneği çocuklar için birlikte yaşam projesini yürütüyor ve desteğinizi bekliyor. Mavi Kalem'in internet adresi mavi kalem.org bu adreste bütün bilgileri bulabilirsiniz. Bu çocuklar için birlikte yaşam projesi yoksulluk, yerinden edinme, çatışma gibi nedenlerle Anadolu'nun farklı yerlerinden ve Suriye'deki savaştan kaçıp İstanbul'a gelen ailelerin çocuklarının yaşamlarının iyileştirilmesi üzerine çocuklarla bir arada yaşama, ayrımcılık ve şiddetle başa çıkma Özgüven geliştirme, kentte yaşam becerilerini güçlendirmeye yönelik sanat terapisi, temali, temalı grup çalışmaları, semt dışı sosyal geziler, eğitici oyunlar, psikososyal destek uygulamaları, ailelerle işbirliği ve görüşmeler ve gerektiğinde bireysel terapi uygulamaları yapılacak. Bunun için de bir 30 Haziran tarihleri arasında bu projeyi desteklemek üzere uluslararası bir bağış sitesinden yapılacak. Destek çağrısında e, katılıyor. Site üzerinden Mavi Kalem'in projesine destek yapılabiliyor. Özellikle 18 Haziran Çarşamba yani bugün 16'dan Perşembe 07'ye kadar yarın sabaha kadar yapılacak olan desteklere Global Giving Network'ü de %15 katkı sağlayarak bağışları arttırıyor. Bu e, siteye nasıl ulaşabileceğinizi de mavi kalem.org adresinden yazın öğrenebilirsiniz destekte bulunabilirsiniz süre kısıtlı bugün saat 16'da başlıyor yarın sabah saat 7'ye kadar devam ediyor Evet birinci duyurumuz buydu evet. ikinci durumumuz Evet ikinci duyurumuz gene Suriye ile ilgili ee, biliyorsunuz e, Suriye krizi nedeniyle Türkiye'de sığınmacı olarak gelen Suriyelilerin sayısının yaklaşık 900 bin olduğu söyleniyor ee, Bununla ilgili olarak birçok sivil toplum kuruluşu ve kamu kuruluşu e, çalışmalar yürütüyorlar bu e, Sivil Toplum Afet Platformu geçen yıl oluş, kurulan Sivil Toplum Afet Platformu'nun bu konuda bir toplantısı var. 23 Haziran 2014 günü Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde Galatas alanında sabah saat 9.30'da başlayacak olan bir toplantı. Bu toplantıda bu konuya ilişkin olarak bu konuda çalışma yapabilecek olan yani Sivil Toplum kuruluşları bilgi paylaşımında bulunmayı ayrıca bu gibi insani krizleri yönetirken kamu STK eşpliğinin nasıl olması gerektiği üzerinde bir tartışma açılacak. E, çeşitli kurumlardan katılımcılar var. E, bunlar arasında e, bölge e, şeyde illerinden gelen idareciler, Başbakanlık Afet vacil Durum Yönetim Başkanlığından e, yö e, katılımcılar, çok taraflı kuruluşlardan, Birleşmiş Milletler'den, e, Yüksek Komiserliği'nden, e, mülteciler Yüksek Komiserliği'nden katılımcılar var. Bir de ayrıca STK'ların e, temsilcileri var. Hepin e, bu konuyla ilgilenen bütün STK temsilcilerini bu toplantıda bekliyoruz. Evet, bugün Ahmet Turhan Altıner'le birlikte ne konuşacağız Ahmet? Mahallelerimizde, apartmanlarımızda ciddi sorunlar hala devam ediyor. Ve e, özellikle afet risklerinin önlenmesine ilişkin aradan çok uzun zaman geçmesine rağmen... ...99 depreminden bu yana hala çözülemeyen bir takım sorunlarımız var. Evet, evet bu çerçevede bize neler söyleyeceksin? Şimdi... Bu çok girift bir çalışma. Ee, bu girift çalışmaya bir ön birkaç kelime olarak bence katılım kriz anlarında çok önem kazanıyor kriz anlarında. Deprem insanları katılma zorlamıştı ama şimdi de 15 sene sonra kentsel dönüşüm yasası bir kriz olarak gündemde. Kentsel dönüşüm esasında çok kapsamlı ve karmaşık bir kavram. Bakın yenileme, yeniden yapılanma, toplumsal güçlenme, koruma, iyileştirme, sağlıklaştırma, yeniden canlandırma, güzelleştirme, soylulaştırma bütün bunlar bunun içine giriyor. Fakat önce 17 Ağustos'ta şimdi afet yasası adlı dönüşüm kanunu dolayısıyla bugün herkes nerede oturuyor olursa olsun endişe içinde. Mekansal geleceğinden ve kendi geleceğinden afet dolayısıyla endişe içinde. Herkes kendi mahallesinde sitesinde bulunduğu yer ne olursa olsun bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bilgi ve meslek kirliği içinde herkes şaşkın. Bu sonra bir yanıt olarak İstanbul Gayet Teve mahallesinde gönüllü sivil toplum kuruluşu olarak May projesi olarak 1999'dan beri çalışmaktayız. İki senedir de Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ndeki kentsel tasarım öğrencilerine orada gönüllü bir çalışma yapıyoruz. Ve bugün şu anda da çok mutluyum. Çünkü MYP projesi ve MYP projesi burada e, beraber... Elvan'la Elvan birlikte. birlikte. Sen zaten hepimizin e, e, şey... E, dayanılmaz izleyeceksin. <gülüyor> Bıktırıcı. Hayır, dayanılmaz derici de eee bıktırmayıcı bir şekilde. Sağ ol. Çok ee, teşekkürler. Şimdi bu 15 yılda gerçekleştiren çalışmaların bugünkü evresini de kapsamak ve okumakta, çalışmakta, çırpınmakta ve halkla beraber zaten May projesinin temeli kendi kentsel tasarımını kendi yapan mahalleyi hedeflerdi. Onun içinde olduğumuz için de ben çok mutluyum. Mayın açılımına bir verebiliriz. Mahalle Afet Yönetimi. yönetimi 1999'da evet. başladı ve mahallede Afet'in bütün şeylerini evrelerini nedir onlar? Ee, sakınım yani risk azaltıma hazırlık, e, müdahale ve iyileştirmenin tümünü içeren bir yaklaşımla mahallelerde başladı ve Bursa ve Gemlik ama ilk önce Gayettepe ve şimdi de Gayettepe'de çalışma devam ediyor. Şimdi bu kentsel dönüşüm projesini ve kentsel dönüşüm e, bizim anladığımız tarzda kentsel tasarımsız olamayacağı görüşü bizce Bu konuşmada Sevinç Hanım ne yapacak cümlesiyle bir light motif olarak gelişecek. Çünkü Sevinç Hanım sıkışmış durum, durumda. Depreme karşı binasını mı yenilecek? Gayrettepe'de oturuyor. Gayrettepe'de. Gayrettepe'de. Gayrettepe'de. Ama sizin bulunduğunuz yerde de olabilir. Elvan'ın başından da geçmiştir. Evet. hepimiz Benim eşimin Bağdat Caddesi'ndeki evi. Hepimizde. Şimdi binamız 50 yaşında genellikle. Evet. Eee eskide korkuyoruz da. Eee Sevinç Hanım Be'deki oturduğu apartman 14 katlı. Ne yapalım binayı yenilesek mi falan diye kocasıyla eee Kaç daire? 14 kat. E, toplam eee 14 çarpı 4 dersek 56. 56. Tamamdır. Ondan sonra ne yapsak filan diyorlar ve belediyeye başvuruyorlar. Belediye diyor ki imar planına baktığınız zaman siz sekiz kat izniniz var. Emsalinizde bir otuz Şimdi emsal emsal nedir? Toplam kat alanlarının kat alanlarının e, parsel büyüklüğüne bölünmesi. Hani KAKS da diyorlar. KAKS ayıp olmasın diye emsal demeye devam edeceğiz. Evet, Sevinç Hanım X olabilir ama bu eee 14 kat 8 kat e, hikayesi doğru bir hikaye. Doğrudan da doğru. Evet. Doğrudan yani doğru. belediyeye gidiyor, başvuruyor biz diyor. E, neler yapabiliriz veya evet. şunları yapmak istiyoruz. Bir bakıyorlar ki kayıtlarda 14 kat zannedilen yer 8 kat 8 kat. Ee, Neden enteresan. bu böyle? Demek ki kaçak. Evet. Ya proje esasın şey sırasında daha fazla kat yapıldı. İmar affı oldu. Ne olduysa oldu. Geçmişte ne olduysa oldu. Neticede buradaki insanlar birdenbire ne oradıklarını şaşırıyorlar. Emsal 1.33, kat yüksekliği, kat adedi 8. Şimdi Sevinç Hanım Gayrettepe'deki gönüllülerden May projesinin gönüllülerinden biri İmza kampanyamızdaki baş kişi ve aynı zamanda Makine mühendisi İşi orada Böyle bir kişi ama Ayşe teyzenin sorunu bu İstanbul'un bütün köşelerinde Fatih'te Fikirtepe'de E şeyde nereye alırsanız tuzla silivri nereye bakarsanız bakan bakın ve işin enteresan tarafı İstanbul 3000 senelik zannediyoruz ama 30 40 senelik mi İstanbul çünkü İstanbul'un 10 milyondan fazla nüfusu 30 sene içinde İstanbul'a evet. yerleşenlerde oluşuyor. Akıl almaz bir şey. Ve herkes binasından kuşku da. Evet. Ve böyle de bir e, enteresan bir kanun. Bir şey soracağım. Buyurun. 56 dairenin 56'sı da Tapu sahibi mi? Evet, evet. Hepsi evet. tapu sahibi. Hepsi e, belediye hizmetlerinin tümünü kullanıyorlar. Vergilerini, vergilerini veriyorlar. Ondan sonra ve bunlar e, diyelim ki orta hatta biraz da ortanın üstü sayılabilecek bir gelir durumdan. Ama hiç fark etmez ortanın alt grubundaki insanlar da, ok meydanındaki arkadaşlar da bu kanunla karşı karşıya ve bu krizle karşı karşıya. Benim binam ne olacak? Evet. Benim inam ne olacak? Peki. Bizim buradaki yapacağımız konuşmada buna örneklemeler yapmaya çalışacağız evet. ve bunu çözmek üzere. Evet. Buyurun efendim. Yok, Bilmiyorum. devam edelim. Çünkü Sevinç teyze gitti, belediyeye başvurdu. Durumu Bilmiyorum. öğrendi. Herhalde Ama gelip diğer bu, daire sahiplerinde... Siz hele bir ana kente gidin diyorlar. Ana kente gidiyorlar. Vallahi bizde yok artık. De, şey yetki, bizde, yok. yetki yok. Nereye? Çevre ve Şehircilik Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gidiyorlar. Onlar diyorlar ki vallahi bizim daha hiç e, uygulamamız yok. Siz işte biraz isterseniz mahkemeye bir başın bilmem ne. Falan. Çünkü problem şu. Kimin e, mahkemeye verecek? Şimdi durum şu efendim. Ha ben cevap vereyim. Eee Gayrettepe'deki veyahut herhangi mahallenizdeki uygulama imar planları 1 bin muhakkak bir 5000 planla bağlantılı olmak zorundadır. Evet. Üst kademe plan burada 5000 ve bir de bin var. 5000 düzelmeden bin üzerinde hiçbir şey yapılamaz. Kim yapacak bunu? Nasıl olacak? Ve burada bir bakıyoruz son yönetmeliklerde de gösteriyor ki bu sadece çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yapılabilir. Evet, onun yetkisinde. E, o da yapmıyor henüz. Çünkü daha uygulamaları yok ne kadar iyi niyetli olayım ne yaparsam yapayım ne olacak burada bir de Sevinç Hanım ve arkadaşları korkuyorlar. Her an deprem binayı indirebilir diye korkuyorlar. Belki doğru düşünüyorlar belki düşünmüyorlar. Yani. Belki binaları çok sağlam belki değil ama bu korku işlerine silmiş vaziyette. Bir Bütün... de karar vermişler yenileyecekler. Evet Şimdi bu durumda ne yapacaklar? Bunun üzerine e, tabii ki bizim ilişkilerimiz dolayısıyla e, biliyorlar. Üniversitede de e, çocuklar e, kentsel tasarım projesi yapıyor filan. E, biz orada Gayrettepe'yi, COM adını verdiğimiz komşuluk üniteleriyle bir mahalle, bugün 15.000 kişilik bir mahalleyi, paldır küldür kentsel tasarımına çalışamazsınız. kom dediğimiz e, 750 bin kişilik e, daha küçük, Birkaç adadan oluşan e, alt mahallecik mahalle parçaları komşuluk gündelerine bölünmesi lazım. Onlar da kendi konularının durumunu e, öğrenmeye geldiler. P çocukların yaptığı çalışmaları beğendiler ama ne yapacağız dediler. Ve, ve sonunda ben onların ta başından 15 senedir doğal hale gelmiş olan danışmanlarıyla onlarla beraber bu... Olayı sü sürekli takip edeceğimize karar verdik. O da dünkü telefonda kendi apartmanını e, parsel bazında değil de ada bazında çalışmaya ikna etmiş yüzde altmış İkna ettiği yer İstanbul. Gayrettebe'de... E, e, ...şeyde Gayretepe Mahallesi'nin... ...meydanındaki... ...18 numaralı kom dediğimiz yerde... ...bir apartmanlarını ikna etmiş. Aynı ada içinde... ...birkaç apartman daha var... ...onları da ikna ederse... ...projemizi geliştirip... ...ondan sonra sevgiyle... ...hürmetle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı... ...kapısını çalacağız. Peki projeniz ne? Orada... ...bu kentsel tasarım ölçeğinde... ...çözülmüş olan bir proje. Bu da ne demek... Ee, e, şeyin e, otopark otopark haline gelmiş olan satıhları yani yolları ve yeşil alanları şeyin altına e, binaların altına koyabilecek. Ayrıca bunlara rampa yerlerini filan e, parsel bazında rampa falan yapamazsınız. Yeriniz çok azdır. Ada bazında yaparsanız rampalara yer, ondan sonra bir e, afette toplanma alanlarına yer, ondan sonra konteyner koyacak yer bunları bulabilirsiniz. Ve ayrıca da e, e, çağdaş yaşam koşulları için ağaçları katletmeyeceğimiz yeşil alanlar bırakabilirsiniz. Ve burada e, ada bazında yani kentsel tasarımın ölçeği parsel değildir, parsel yetersizdir. Ada veya yarımada veya üçte bir ada. Yani birkaç apartmanın birlikte hareket edebilecekleri bir kentsel tasarım hayalini gerçekleştirmek. Bir şey sorabilir Buyurun. miyim? Şimdi e, bizim apartmanımız, mevcuttaki apartmanımız 14 kat ve bunun da bir herhalde alanı var, bir bahçesi de var. Başlı başına bu apartmanın alanı böyle bir yenileme için neden yeterli değil? Engelleyen ne? Söylediğim gibi bir kere bu e, apartmanın e, çok sınırlı bahçesi içinde ağaçlar var. Evet. Siz şeyde inşaat yapma kalktınız. Kalkta otopark yok, yok. anlaşılan. şey yap, aa, e, Çok basit bir şey söyleyeceğim. Otopark yapma kalktınız. Evet. O parçaların tümünü kazmak zorundasınız. Gitti bütün ağaçlar. Evet. İstanbul'un birçok yerinde evet. olduğu gibi. Evet. Sadece ağaçların gitmesiyle bitmiyor. Bir de beton bir satı yaratıyorsunuz. Çok, çok, çok. ve Bir başka şey daha oluyor. Ee, efendim biraz toprak koyuyorlar o beton 20 üzerine. santim 30 santim. Üzerine de bir İstanbul e, klasiği haline gelmiş olan ama bir icat limoni servileri e, şeylerin içine koyup Büyük saksıların içine, içine koyup limoni selvi birkaç sene içinde e, çürür. Çünkü o bir servidir Onun şeyi kökü e, bayağı toprak ister. Evet. Sizin orada 50 santimlik şeyde veyahut da saksıda olmaz. Limoni selvilere bir de limon ağacı adını takmışlar. Hiç alakası yoktur. Hmm. Adı limoni selvidir bunun. Ve böylece bir saçmalık içinde. Fakat emin olun ki Artık bütün her şey ortada. Bütün çelişkiler ortada. Bütün bu çelişkilerin ortada olmasının en büyük eee şeyini, örneğini müsaade ederseniz bir temel Lütfen. fıkrası anlatacağım. Temel fıkrası bildiğiniz birlikte yazdığımız İlham Duru Soyun e, gönderdiği bir fıkra böylece. Evet biz ben bu arada tanıtımda unuttum tabii e, Ahmet Duran Altıner arkadaşımız aynı zamanda yazar e, ve e, şimdiye kadar ...kaç bin oldu... Ee, şey, e, ...fıkralarımız... ...6 bin 500'ü 500 yani. buldunuz. Evet. Çok güzel. Evet. E, şimdi... E, e, ...şeyde temel... E, e, ...inşaat müteahhidi... ...demişler ki... ...sen yönetmeliklere hiç uymaysın. E, demiş yani ben... ...yönetmeliklerin ne kadar... E, ...esnek olduğunu... E, ...deneyirim demiş. E, ne kadar esnek... Yani yönetmeliklerin ne kadar esnek olduklarını son zamanlarda da çeşit şekillerde gördük. Ama buna karşılık şimdi peş peşe bu yönetmelikler peş peşe çıkan yönetmeliler onu hakkaniyete sokmaya çalışan yeni yönetmelik parçacıklarıyla birlikte olay ortada efendim. Şimdi biz de bu olayın ortaya konmuş olmasıyla ne yapılabilire doğru konuşuyoruz. Hareket edebiliriz. Hemen bir soru sormak istiyorum. Şu ana kadar e, anlattıklarından ve konuştuklarımızdan şunu anlıyorum. Özellikle İstanbul gibi e, yoğunlaşmanın olduğu e, alanlarda, bölgelerde, mahallelerde e, tek bir apartmanın problemini çözmek için e, harekete geçtiğimizde çeşitli sınırlamalarla karşı karşıyayız. Ama birden fazla apartman aynı adada bulunan bir e, birden fazla apartman bir araya gelir ise çözüm yolunda daha kolay bir sürece girebiliriz. Bu mudur? Şüphesiz. Bir kere kentsel tasarım ölçeğinde olduğu için. Evet. Fakat bu konuda da fazla deneyim olmadığı için bizim Gayrettebi'deki çalışmamızın iyi bir örnek teşkil edebileceğini zannediyorum. Evet. Çünkü e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın her zaman ardına kadar açık olmasını dilediğim kapılarından içeri girdiğimizde bir öneriyle gideceğiz. Evet. Bu öneriyle gösterebileceğiz. Çünkü e, hakikaten e, eğer otomobilleri yerin altına alırsak ne elde ediyoruz biliyor musunuz? Gayrettepe'lerin hayal olan bisikletli yaşam. Çünkü şu anda Gayet Tepe'nin bütün yolları otomobillerle dolduruyor. Bunları aşağıya evet. aldığımız vakit bisiklet yolları çıkıyor karşımızda. Evcil hayvanları dolaştırma yolları çıkıyor. Yay yolları çıkıyor karşımıza. Böyle e, olanaklar çıkıyor. Ayrıca hiç üzerinde durulmamış şeyler var. A, e, parsel bazında sıkışıp e, güneye doğru yönlenmek İstanbul'da. Ve Türkiye'de güneye ve güneydoğuya yönlenme şart. Eğer petrolsüz bir ülkede biz donmadan apartman yaşamını modernleştireceksek muhakkak binalarımızın yaşam alanlarının güney ve güneydoğuya bakması lazım. Bugünkü rezidanslara bakıyorum. Rezidans değil rezildans. Şimdi bir kısmı batıya bakıyor. Yaşam bir kısmı doğuya bakıyor, bir kısmı kuzeye bakıyor, bir kısmı güneye bakıyor. Ama o kadar hoş sosyal alanlar, aman Allah'ım yeni bir yaşam tarzları falan hepsi yalan. Bunların güne güney, doğuya bakmadığı zaman bu mekanlar donar. Evet. Ya da batıya baktığı zaman ölden solları açamazsınız pencereleri. Bunun teknik şeyi var. Böyle yaptığınız vakit e, artık... Biliyorsunuz eskiden bir şey daha söylemek istiyorum. Eskiden bina yaptığınız vakit bunun izdüşümsel bodrumu bina kadar inerdi aşağıya ve yasaklarla dolu. Ee, sığınak denirdi, ee, kapıcı Depolar dairesi değildi, evet. denirdi, felaketti. Şimdi o değişti. Şimdi artık e, parsel büyüklüğünde kazabiliyorsunuz bodrumunuzu. Ee, o çeşitli hatalar taşıyor. Bence çekme mesafesi denen 5 metre 3 metreler var ya çekme onlara kadar olsa ağaçlara da koruma alanları meydana gelse daha iyi olur. Ve böylece e, bina üstü ve altı ile birlikte bir bütün olarak bodrumuyla yaşayan bir e, yer olabiliyor. Aynı zamanda sosyal bir takım şeyler de artık önerilebiliyor. Spa, e, spor e, havuz eğitim e, e, haneler gibi onların da e, Güney güneydoğuya yönlenmeyle e, Bodrumların ışıklandırılması güneşli cepheler haline getirebilirsek bu kanunda biraz mücadele etmemiz gerekecek ama ikna edebileceğimizi zannediyorum. Çünkü dört tarafından birden e, e, kapalı olmazsa Bodrum'da şey yapamıyorsunuz e, sosyal E, mekan, yapamıyorsunuz. mekan yapamıyorsunuz. Ama e, ne yapabiliyorsunuz biliyor musunuz? Depo yapabiliyorsunuz. Yani bir tarafından güneş alırsa e, depo yapabiliyorsunuz. Böyle saçmaları göstereceğiz. Evet. Olmaz diyeceğiz. Ve, e, ee, Sevinç Hanım'ın apartmanının bulunduğu adada başka kaç tane apartman var? Üç tane var. Üç tane daha var. Evet. Yani toplam dört, dört apartman dört. var. 4 apartman birleştiği takdirde 224 daire ediyor 200, Evet yani, 224, 224 daire, daire ediyor ve e, her bir projede mutabakatta sağlandığı takdirde e, belediyenin e, belediyeden de bütün bilgileri ve desteği alarak belediyelerle artık hiç alakası yok hiçbir şey yok. <Gülüyor> Şehircilik Bakanlığı'nın Çevre yani. ve Şehircilik Bakanlığı'nın her zaman açık olmasını dilediğim kapılarından içeri gireceğiz. Evet. Peki ne diyeceksiniz orada? Bizim bir projemiz var efendim diyeceğiz. Evet. Peki. Ve e, e, benimle birlikte e, oradaki gönüller de gelecekler. Evet. Sevinç Hanım, Gülden Hanım, Bahri Abi, Bezat Bey, 224. sevgili muhtarımız tabii ki Necla Başar, 200, Başından beri örnek muhtar olarak gönüllüyüz. Gayrettepe'de. Gayrettepe'de evet, tanıyorsunuz. Evet. 224 daire. Evet. Bunun için nasıl bir araya gelecek? Birbirlerini şimdi, nasıl ikna edecekler? Efendim, şimdi zaten Gayrettepe'yi biz 25 tane kom olarak evet. belirledik. Her komda 2 veya 3 öğrenci... Çalışmakta. Evet. Ve biz her komda çalışmamızı yaptık. Her kom için önerimiz var. Hangi kom bir beraberlikle toplanırsa bir hemen oraya gitmeye hazırız. Zaten biz zaman zaman orada halka açık jüriler yapıyoruz. Bir tanesine Elvan da gelmişti. halkla gelip proje hakkında tartışabiliyor. Ama şimdi artık öğrenci projesi durumundan çıktı. Çıkmış tabii. Artık doğrudan doğruya halkın kendi isteği, istemi, arzusu ve... ...icabına bakılmasını... ...devletten beklediği bir durum var. Evet. Onlar... ...mesela dün konuştuğumda... E, ...Sevinç Hanım'la... ...Ahmet Bey yakında... ...toplantıya sizi de çağıracağız. Evet. E, dedi. Ama ön toplantıları kendileri... ...arkadaşlarıyla yapıyorlar. Bunca yıllık teşrübenden hareketle... ...bunun önündeki engeller neler? Bunun önümüzde, önündeki en, engeller... ...en büyük engel... ...böyle şeylerin yapılabileceğine inançsızlığımızdır. Evet. Ve bu güveni tekrar inşa edebilmemiz için... ...ben 10-15-20 ne kadar ömrüm kaldıysa... E, ...ekmek yemeye, e, ekmekle yasaklandığı halde... ...artık işte kepek ekmekle olabilir falan... E, ...yemeye hazırım. Çünkü kimse önerimi. Bir gün bana de, bir de birisi demişti ki bu çalışmaları yapmak için şehirci lazım filan dedi. Senin mesleğin nedeni şehirci dedi. Yani insanların kendi mahallelerinin dışındaki işleriyle e, e, ne kadar yabancılaşarak o mahallenin e, bir teknik gönüllüsü olduğunu inanmıyor, görmüyor, düşünemiyor. Artık biz bunu görmek zorundayız. Çünkü eğer böyle yaparsak Bu işe devletin de devreye gireceğine inanıyorum. Garetepe Mahallesi'nde kaç ada var toplam? Bu 25 kom o ada sayısının da karşılığı mı? Yani ki e, 25 kom e, 7500 ada kıvarında evet. evet olacak. Evet. Hı -hı. Bu ada bazında, kom bazında Biz kom bazında çalışacağız tabii, tabii. Da, Ama adayla da başlamak Yani ölçek adadır Kom çalışmak için Kentsel tasarım çalışması için bir örnektir Ama yaşamsal olarak Yarım ada, üçte bir ada Veya adadır, bir şeye paydolsun Parsel yeterli değil. Ne güneşe yönlenmeye yeterli... ...ne otopark girişine... yön ...hiçbir şeye... Bütün bunları tabii iki amaçlı konuşuyoruz hep. Hem afet risklerinin... ...önlenmesi hem de... ...modern, ciddi... ...bir kentsel tasarım... Evet. ...olarak evet. öneriyoruz. Yani evet. o işte güneşin açısı vesaire falan filan... ...bunların hep eğer yeşil alanlar... ...hep bu iki... ...ana unsuru sağlayabilmek için... Tabii münferit yapmak isteyenler de oluyor. Gerçi e, şeyde e, e, e, Bağdat Caddesi'nde e, iki komşu birleşebilse e, çok daha rahat çok halledecekler. Daha rahat, Ama bazılarının imkanları var diye yani e, aynı e, daire sayısını sağlıyorlar diye yaptıkları şeyde parsellerinde güzel de hiçbir ağaç kalmıyor. Bağdat Caddesi demek ağaç demek kuş cıvıltısı demektir onun güzelliği o bulvarın güzelliği ağaçsız olmaz göreceksiniz bu minferit ağaç yok edilişi Türkiye'de bir ağaç düşmanlığı mı var nedir böyle birdenbire bunlar oluşuyor ağaç katliamı nasıl olabilir böyle bir şeyi kabul etmiyorum ben insanların da kabul edeceğini zannemiyorum çünkü belli miktar toprağın altında toprak bırakmamız lazım size bir rakam söyleyeceğim Gayrettepe'deki e, yeşil alan miktarı yüzde %5. Bu bir rezalettir. Bu bir rezalettir. Bu bir skandaldır. Bunun yüzde on 15 civarında olması lazım en az. Ne olacak bu? Yeşiller gidince şehir kendi kendini reddeden bir anti şehir haline gelecek. Bulvarları olmayan, kuşların Tabii. uçamadığı, bisikletle bilemeyecek, bol miktarda olmadığı. asfaltı, betonu olan bir şehir bir Anti-city yani kendini reddeden bir şehir olma durumda. Halbuki şeyin e, e, bu yeni kentsel dönüşüm yasasını doğru yorumlayıp ve mahalle bazında mücadele ederek... ...devleti bu işin içindeki esas finansör ve esas koruyucu. Çünkü depremde bizim yardıma ihtiyacımız var. Benim önerdiğim en büyük şey sevinç alıma gerçek yardımı devlet yapacaktır. Buna ikinci bölümde devam, devam edelim. Devletin rolü meselesine. Şimdi bir müzik parçası dinliyoruz. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Then I marry him June From me home oh, I started left the girls It's young, nearly broken Hearted, saluted, bad and tear Kissed me down A mother drank and planted There we gave her tears enough to reap the court They were always born They'd have to stop my corn To the honest double And Dublin's brand new pair of bros Rattled all the bugs Fighting all the gods On the rocky road The Dublin wants great file Had the parents it down A rocky road All the A whine fine fine Start he started feeling bright and air He had a job and a few me up for sinking That's the panties pure When air he's done for drinking the last he smiled been all the while I'd be curious I was such a bird a brother and asked me Was I heard? Why you sorry to Till I was sick and tired the rocky road The double ones A grave of fire Put the hand, down the rocky road And the ways To Dublin the hell next to ride You're basis on the playa vida the coral and barnlet but i when i look behind the barn third behind the barn much in double and once afraid from my i landed on the cajus as the ship was sailing, captain at me roared. No more I'll pay you when I up for the cabin, round the party. Down among the plates, there's some arty rigs, there's some arty chips to watch. Real me bubbling, when I'm all he had, wish was dead. I the first I hit rock. You all the Dublin wants to meet the fire. I love love with the Dublin, I'll be all the Dublin, I'll the i call myself a fool, I could not understand it, blood began to flow. Time for I was losing dear on her entire life. Gang of years, the army, social society, the end of fight. Go, we boys are by the side. What the hovelin' with a louder right? Join in me and fight, hook me through the way. For the rock people, the nublin' wants to be my fight. But there is no danger you are. Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Bu haftaki konuğumuz Ahmet Turhan Altıner arkadaşımız. Mimar, yazar, yeni yüzyıl üniversitesi kentsel tasarım hocası. Ee, geçen hafta Sen Arpat'la yapmış olduğumuz programda biliyorsunuz 3. Hava Limanı'nı konuşmuştuk. Esen Bey'in e, Ocak ayında Cumhuriyet Bilim Teknik Ekin'de hazırlamış, e, yazmış olduğu bir yazı üzerine e, Radikal'de dün bir haber yayınlandı. Üçüncü Havalimanı'nı Kanal İstanbul alçattı başlığıyla. E, evet, Kanal İstanbul projesinin gecikmesi 3 Üçüncü Havalimanı inşaatını etkiledi diyor haber. E, ve iki buçuk milyon metre küplük bir dolgu malzemesinin e, Kanal İstanbul'dan, alınması planlanırken bu imkanın şimdilik ortadan kalktığını belirtiyor. E, yapılacak dolgulara dönemin Ulaştırma Bakanı Bin Yıldırım bir çukur verdik 100 milyar lira aldık üzerine de havalimanını bonus olarak alacağız e, demişti ama anlaşılıyor ki bu 100 milyarlar havaya uçtu ve 3. E, havalimanının Hem inşaatının gecikmesi, aynı zamanda da maliyetinin yükselmesi söz konusu. Ama görünen bir diğer gelecekte bu projenin çok zor uygulanabilir olduğu. Evet, Ahmet Turhan Altıner ile Gayrettepe özelinde bir projeyi, bir çalışmayı ele alıyoruz bugünkü programımızda. Tam birinci bölümün sonunda devletin rolüne çalışıyoruz gelmiştik. Evet e, mahalledeki Sevinç teyze ve komşularının dışında devlete de e, bir takım görevler yüklemek gerekiyor. Değil mi? Nedir bunlar? Ee, e, şimdi e, devletin esas görevi halkının güvendiğini sağlamaktır. Bu kayıtsız şartlı bir devlet görevidir. Evet. Şimdi, anayasa görevi aynısı. Evet anayasa anı. görevi yani... E, ...vergiler bunun için veriliyor. Şey için bunun için veriliyor. Çocuk bunun için... ...yetiştiriliyor. Bir, bir evet, şey ama var. Teoriden bahsediyoruz değil mi? Yazılı... ...kanunlardan bahsediyoruz. Yoksa yani 99'dan bu yana... ...her şeyi bir tarafa bırakalım. Başka güvenlik unsurlarını bir tarafa... ...bırakalım. 99'dan bu yana... ...deprem bu konu... E, ...devlet bu konuda... E, ...çok da bu görevi üstlenmiş gibi görünmüyor... Şimdi e, bu e, konuda e, diyelim ki Sevinç Hanım e, e, ve arkadaşları e, müteahhit bulamadılar. Evet. karlı değil bu onların yeri. Çünkü e, yapacak yüzde kırklı e, bir kâr gözükmüyor. Ondan sonra e, Bodrum katlarındaki kullanımlarda e, kısıntılar var. Ben yapmayacağım diyor. Ne olacak o zaman? O zaman bir proje, proje var ortada. Öyle, öyle anlıyoruz değil mi? Yani yapılmış bir E, proje var ve buradan ne çıkabileceği de beş aşağı beş yukarı belli. Ama kentsel tasarım ölçeğinde. 1/500 ölçeğinde. Yani biz bunu müteahhidi bulduk da müteahhidle anlaşamıyoruz diye bir şey değil, yok. Değil. Hayır. O, o yok. açıdan sormuyoruz da mesela e, diyelim ki o işte e, kaçıncı komdu? Hatır, hatır, 18. komdu galiba değil mi? 18. komda bu kentsel dönüşüm anlamında bir tasarım yapıldı ve de bir inşaat şeyi e, alanı belirlendi. Bu inşaat alanı bugünkü kaskla, e, kaksla pardon, e, de değerlendirildiğinde ortaya çıkacak olan e, inşaat e, bu projeyi finanse edebilecek bir şey getiriyor mu müteahhide, getirecek mi yoksa e, bu insanlar cebinden para mı ödeyecek yoksa mevcut daireleri ufalacak mı ve e, o noktada mesela devletin rolü ne olabilir? Bir kere halk yüzde yirmiye yakın dairelerinin küçülmesini kabul ediyor. Hı -hı, tabii. Mesela, yani, şey ha, bir bir fedakarlık var bravo. Tabii, tamam. bunu, bunu yapıyor Bütün mesele burada Yeniden bir eşitlik denen Bir kavramın hatırlanması Herkese eşit avantaj Sağlayacak şekilde hareket etmek gerekiyor Bir kere Yani Herkesten kasıt ne Yani aynı adadasın Burası 8 katlıydı. Burası 14'e kalktı. Bununkinde de bilmem ne seninki vallahi böyle de ona şu. Ön dairedeydim, yok. arka dairedeydim. Onlar onlar onlar zaten bizde arka daire diye bir kavramın olmamasına çalışıyoruz. Çünkü hepsi güney güneye doğru bakıyor. Evet. Arka daire yok. Arka daireye girdiniz vakit burası güneyse orası kuzey oluyor. Zaten o yaşanmaz. Evet. Yani tek Taraflı çalışan yönteme doğru gidiyoruz. Bunların çözülebileceğini varsayalım. Doğrudur evet. ama. <gülüyor> evet. Fakat orada prensipte dairelerin küçülmesini kabul ediyoruz. Aynı zamanda e, yeni yapılacak e, e, geniş bodrum alanlarında otopark, bunların işletmesi ondan sonra e, e, spor alanlarında bunların kiralanabilirliği bu gibi ka kanunları çalıştıraraktan yeni şeylerle yönetmeliğe yeni e, mücadele alanlarını kazanaraktan e, müteahhide o bodum alanlarında da e, para kazandıracak imkanlar Gelir sağlıyoruz. Geçirecek. Buna rağmen olmadı diyelim. O zaman bunu devlet yapmak zorunda finanseye finanse edişi Yardımcı olmak zorunda. Başka hiçbir çare yok. Çünkü Ne yapacak? Devlet, devlet bağış mı yapacak? Yoksa bir kredi finans. mi? K K e, kre kredi, var. kredi var. Evet. Zaten kredi şu, var. şu anda krediler var ama Hı. onlar daha çok e, işin işine girince müteahhit tarafından kullanılıyor bilmem ne. Başka halkın içselleştireceği bir kredi biçiminin bulunması lazım. Evet. Devlet beni de finanse edecek. Şeyde filan onlar çok önemli alanlar ee, ok meydanı filan yerde o fakir halkın bu işin içinden çıkması için çok zorluklarla karşıya karşılaşacak döndü dönüp e, şeye gelecek e, bu konuya gelecek devletin devreye finansör olarak girmesi gerekiyor. Afiyet güvenli çevreler ve yapılar üretmek ve üretilmek devletin görevidir vatandaşın güvenliği için. Bazı yerlerde devletin yardımcı olması şart. Sevinç Hanımlar belki bir miktar parayladı biz yardımcı oluruz gel devlet ben tamamlayamadım üstünde sen yardım et diyebilmeli. Evet. Benim şu kadar param var diyebilmeli. Art Artık bu kadar... E e Madem tek bir otorite var, Çevre Şehircilik Bakanlığı, madem her konuyu götürebilirsiniz, benim şu kadar param var, şu kadar da kredi ihtiyacım var, müteahhit, emanet üsülüyle mi yapacaksınız, müteahhit mi bulacaksınız, başka iş, yöntem mi var, bize katıl bize katılın katkıda bulun. Bize nasıl ödeyeceğiz geriye bunu? Ne yapacağız? Onların hepsini devlet çözer. Devlette de bu konular çok güzel çözülür. Yeter ki eğer tabii ki bu kadar geniş bir birliktelik evet. sağlanabilirse önemli bir güç de elde etmiş olunur elbette. Yani müteahhit yapamayınca alanlarda %20'ye yakın daire küçültmesiyle varılacak şeye devlet finanse etmeli eşitlik ilkesiyle. Böyle bölgelerde kentsel dönüşüm uygulanacak bölgelerde bodrum kullanımı sosyal fonksiyonlar emsal dışına çıkarmalı, emsale dahil edilmemeli ve müteahhit kazancına eklemek bir çözüm olabilir. Evet. Yani biz sadece daireyle değil o bodrum alanlarındaki sosyal kullanımlarında müteahhitlere bir kazanç unsuru olarak verilmesini öneriyoruz. Hele gayet tabii ki bir yerde... E, şeye kreşlere ihtiyaç var ondan sonra eğitim alanlarına ihtiyaç var E spor alanları daha önce Otoparklar, daire başına bir otopark yetmiyor. Artık öyle yerler var ki daire başına bir buçuk hatta iki otopark ihtiyacı var. Otopark boğuntusundan kurtulacak. Onların işletmesini falan açılım denen şeyler böyle yerlerde böyle yapılmalıdır bence. Yani otopark açılımı vesaire devlette de burada devreye girmelidir. Yani benim önerdiğim Türkiye'deki bütün sevinç hanımlara, Ayşe teyzelere devlet yardım etmeni. Çünkü problem ovaya inmiştir. Ortadadır. Yönetmeliklerde bellidir. Ee, e, şimdi eskiden emsaller vardı. 1.33, 1.5. Şimdi ne var? Siz toplam toplam alanınızın projede toplam alanınızın %20'si kadar e, teras yapabiliyorsunuz. Bu ne büyük ne büyük çünkü katkıdır. E, düşünebiliyor musun? Terassız Ve Bodrum, şeysiz, e, e, balkonsuz Türkiye'ye yüzde yirmi, yüzde yirmi beşsiz, yüzde yirmi beşi yapmışsınız Elvan ha. Bey. E, bunları sağlanmış. Bunları artık kullanmamız gerekiyor. Bunları kullanmanın da yolu doğrudan doğruya e, muhtarların desteklemesiyle, mahalle örgütlerinin örgütleşmesiyle mahallelerde may örneği ve sevgili mag desteği ve örneğiyle Ee, ...siz burada olunca... ...bunları Bunu söylemek... <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ...ondan sonra... ...bunların yapılması lazım her zaman... ...ben, ben dilerseniz... Geldin, be, o, bu, zaman. Bu, bu, ...bu konuda şey... Yapıyorum. yani ...halkın katılımı olmadan bu konularda... ...çözümle gidilmesi imkan yok... ...mümkün bu, e, yani ...kriz yönetimi... ...afiyet yönetimi... Pardon e, ...her alanında mutlaka bir katılım kes, gerekiyor... Kes. E, ...hele hele böyle bir konuda... ...bu katılım çok kes, çok önemli... E, ...ve e, halkın... Bu, e, ...düşüncesini, ihtiyaçlarını... E, ve karar verme sürecine katılımını dikkate Şimdi, almak lazım. Şimdi... Yönetmelikler açısından, yönetmelikler açısından durum ne? Yani e, orada da çünkü bir sürü birbirinin üstüne eklemeler yapılıyor. E, artık e, çok e, sık karşılaşıyoruz. Koskocaman bir e, kanun e, paketi içinde Ee, ...hiç unmadığımız satırlara... Evet, ...bir cümleyle... Bir şeyle, bir cümleyle bir tamam. değil, ee, önemli ...bütün bu yönetmelikler... ...bir kere tam tek yetkiyi bakanlığa sağlıyor... Evet. ...behediyeleri kısıtlama getiriyor... ...emsal artışı geliyor... ...katlar yükseliyor... Ee, ...ondan sonra eski imarları da... ...değiştirmek mümkün... ...bir, bir soru... E, ...Gayrettepe projesinde... ...emsalin yükselt, yükseltilmesi... ...önerisi yok gördüğüm kadarıyla. Şimdi şöyle e, o konuda e, hemen emsal. Türkiye'de e, yetki hakkını sınırsız kullanmaktan dolayı e, çok ağzımız ve her kalbimizin sızladığı bir durumda emsalsiz emsal örnekleri dolu olan İstanbul'da şunu söyleyeceğim. Merkezlerimiz yani e, Taksim olsun Şişli olsun herhangi bir merkez Bakırköy merkezi bunlar da E, emsal, kaks 2'dir. Evet. İki. Hatta bazı ufak şeylerle 2 ile 2.5 arası oynar. Gayrettepe'de de ada bazında hesapladığınız vakit 2-2.5 gösteriyor. Fakat parsel bazında baktığınız vakit 3'ü geçenler var. Geçmemeli. Evet. Türkiye'de zaten 3'ü hiçbir zaman geçmemeli. Neden? Çünkü yangından kurtulamazsınız, güneşsiz kalırsınız, havasız kalırsınız. Eğer 3'ü aşarsanız şehri kaybedersiniz. Evet. Bırakalım bunu. Tamam. Hele şimdi e, e, şey alanlarda, boş alanlarda yani çevrede e, e, bir buçuğu falan indirmezseniz bahçeli o yaşamlar da önerilemezsin. Yani hem hayallerimizde Safranbolu gibi, Kemer Kemerkantri'deki gibi 0.30, 0.50 emsalli yerler olacak. Yok böyle, böyle bir şey mümkün değil. Bir buçuklara evet. falan indirilmesi lazım. Yani hayal bu ama baktığınız vakit babam bir de... E... Şimdi mesela Gayrettepe'de 1.33 dediniz değil evet. mi? E, parsel bazında 1.33. Şey BD'nin verdiği yani, imanlarında. Yavukalide. Evet. Ama şu andakine bakarsan o 3'ü geçmiş. Evet o ayrı. Ama mesela siz şeye gittiğiniz zaman, e, Şehircilik Bakanlığı'nın kapısından girdiğiniz e, zaman. 2.5 civarında ile gideceğiz. Emsal önerisi evet. gideceksiniz. Evet. Ya, evet. Yani 2.5'ü geçmeyeceğiz. Evet. evet. Bunun için e, işte bu rakamları halkın benimsemesi gerekiyor. Bu matematiktir. Türkiye'de matematiğin... E, %20 fedakarlık olması. da tabii e, evet. bu matematiği evet. destekleyen evet. bir şey. Evet, evet. Şimdi emsal e, e, konusunda e, e, e, Türkiye'nin e, bir çağ atlaması gerekiyor. E, halbuki şu anda e, neler var? Efendim e, emsal çok eskide artık modern kalmadı. Ondan sonra bu emsali e, ridiküle etmeye çalışmak. Ondan sonra em, emsali, biz emsale göre yapmıyoruz ki binamızı deyip müthiş emsal patlamaları yapacak şeyler yanlış bilmiyor. İşte bunun değil, yol yani. ve yöntemleri de evet, var bak, tabii. yani halkın zorlu şey inşaatı Zincirli Kuyu'daki değil mi? Karşı tarafta Fikirtepe'ye dört evet. küsur verildi. Evet. Ondan sonra vazgeçildi. Evet. Çünkü evet. o çok ciddi bir haksızlık evet. Evet. 1453 olacak. 1453 a onun. Binası. Aynen, evet. Evet, evet. Efendim, e, şeyde... E, e, ...insanlara şöyle yaklaştığınız zaman... ...sen S'lerle böyle yerlerde yaşadın... ...biz sana rezidans öneriyoruz diye... E, ...hayaller, sahte hayaller oluşturulduğu zaman... ...çok tehlikeli e, sayılara ulaşan... Bunu şakşaklayan, alkışlayan insanlar doğabiliyor. Burada gerçekler için gene çok güzel ifade ettiğin gibi mahalle bazında e, mücadele çok önemli. Şimdi e, şeyde e, bir şey daha söyleyeceğim. Çok önemli. Gayrettepe'de biz ne öne, ne hedeflemiştik, ne başardık? Projeler ne hedeflemiştik? Kısaca toparlayacağım. Lütfen. Herkese legal veya illegal mevcut yapılaşmayı biraz küçülterek de olsa herkesin kendi yerinde konut sahibi olması. Kimseyi malin dışına kaşımamak. Evet, yerinden İki, etmeden. Müteahhitlere yer üstü payı verebilmek için yüzde yirmi gibi bir alan küçültmeyi kabul etmek. Yer üstü payı derken yani binada apartman, bir apartmanda bir, da kat, bir kat daire, daire. Evet. evet. Müteahhit payını cazip hale getirmek için yeraltı yani terra architecture kapsamında spor salonu spa, yüzme havuz ve ticari alanlar gibi ortak testlerle desteklemek mevcut yön yönetmeliğe göre site ortak mülkiyetinde olması gereken bu kullanımların satılabilir veya kiralının bir olmasını savunuyoruz. Evet. Böylece devletin yaptığı katkılarda bu şekilde e, geriye dönüşümde sağlanabilir diye düşünüyoruz. Şimdi eee Bu şeyde, bu e, doğru yönlenmeyi e, bütün konularda yaptık. Güney güneydoğuya bakmayı. Afet günlenme, güvenliği planlama için hemen inceledik. Trakya formasyonu genel olarak sağlam zemin. Burası Trakya zemin. E, hmm. Düz alanlarda iyi. Eğimli arazide dikkat. Kazıklarınızı ona göre çakacaksınız. Artık bütün mimarların, bütün iç mimarların, bütün yan mimarların, bütün e, arka, geri, ön, yan, bütün mimarların yangın yönetmeliğini ve bu yönetmekleri iPhone'larında veyahut da telefonlarında muhafaza etmeleri... Yüksek kapasiteli telefon gerekiyor yalnız. O 45 sayfa falan gibi bir şey... <gülüyor> Berili kat üstünde ilave yangın merdiveni. Hiç yangın, ilave yangın merdiveni yapan yok. Evet. Ne, ne demek ilave yangın merdiveni? Yani e, e, be, yaklaşık 14 katı falan bulduğu zaman... Ha, o şartma zaman, evet. çok zor olduğundan e, ve yangında da sar, sardığında... E, ...basışlandırma dediğimiz e, tesisatın da çalışmayabilirliği için... ...binadan, e, binaya bağlanabiliyor ama... Onun gibi Bahsöz. yanmayan bir evet. özel şeyli e, ilave şey evet. yapmak. Bu Türkiye'de e, şey yapılmayan bir konu. Ee, evet. Yalnız bu... şey e, yüksek e, binaların e, yönetmeliğiyle e ilgili çalışmalar var. Bizim e, Nura Aydınoğlu hocamız da evet. e, özellikle İzmir'de Çok böyle e, bir çalışma yani. yaptı. E, o da bütün o, o şeyleri e, değiştirecek olan mevcut yangın yönetmeliklerini ve inşa inşaata ilişkin yönetmelikleri değiştirecek özellikleri kapsıyor diyebiliyoruz. Evet. Parsel bazında çok zor oluyor afette toplanma yeri. Ada bazında toplanma yerleri, triyaj alanları, ambulans ve itfaiye girişi konteyner yerleri daha kolay evet. çözülebiliyor. Bunları projemizde bayağı işledik. Bir gün o projeyi de size Bir de şey soracağım. Ee, yeni yüzyıldaki öğrenciler, mimarlık öğrenciler. Mimarlık, Fakücüsü. mimarlık Fakücüsü Şimdi öğrenci. mi, e, gene May projesi e, May e, e, projesi üyesi olan e, bölüm başkanı Fikret Bey. Ondan sonra e, başından beri May projesinin oluşumuna çok büyük katkısı olan Mimar Zafer Akay. Ayrıca şimdi Celal Kızıl Kızıldeli adlı arkadaşımız bunlar hepsi May projesini proje bazında damardan yakalamış kişiler. Ve halkla beraber çalışıyoruz. Buna transaktif planlama deniyor. Yani bütün statülerinden ayrılıyorsun halkla beraber çalışıyorsun. Yani ben şuyum ben buyum diye değil de onunla birlikte çalışmak. Bu kavrama ulaşmamız lazım. Artık ceketlerimizi ve titirlerimizi, Apoletleri. diplomalarımızı, apoletlerimizi çıkartmamız. Hatta çıplak bir şekilde halkla beraber çalışmaya girmemiz lazım. Çünkü esas kaynak orası. Bir de ortak esas menfaat bu tabi. Şimdi e, bilmiyorum saatimiz nasıl benim küçük bir sürprizim de var. İki Lütfen son, var. son iki dakikamızdayız. Ha. Ee, sizden bir ricam var. Ee, önce bir temel fıkrası anlatmak istiyorum. Bu da benim eşimin bir katkısı olarak. Ee, şimdi e, e, Karadeniz'de e, e, emsali artırırsan e, başına şunlar gelecek. Şunu yaparsan başına şunlar gelecek deniyormuş. O uyarıyorlar, uyarıyorlar. Ondan sonra Karadeniz'de bir mezar taşında ne oldu? Ne <gülüyor> oldu? Dikkat et dediniz, dediniz. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> sodumuz <gülüyor> ne oldu? Olmasın. Şimdi sürprizimiz şöyle efendim. Eee... E... Şimdi ister müteahhit aracılığıyla, ister kooperatifleşme ve ister şahsi gayretle yapılacak yeniden yapılanmaların temelinde bazı ön kararlar ve ilkeler gerekmekte. Sağlık ve çağdaşlık için tüm bina yenileme ve kentsel dönüşüm projeninde hangi kararlar bize yön verecek? Yapımcılarına uyması gereken insanca ve uzmanca koşullar kurulacak. Neler? Sizleri kanunen ve maddeten hiçbir şekilde bağımlı kılmayacak ilkeler bunlar. Bunun için imza rica edilmekte. Ben de burada sizden bir imza rica ediyorum. Gayrettepe'deki imza kampanyasına sizin de imzalarınızı istirham <gülüyor> ediyorum. Bu kararlar şunlar efendim. Yeşil alanları çoğaltılmış. Lisesine kavuşmuş. Park, spor ve oyun alanları Yaratılmış. ...bisiklet yollarıyla bezenmiş... ...evcil hayvan gezdirme ve yayın yolları... ...planlanmış... ...binaları güneye ve güneydoğu'ya... ...yönlenmiş... ...afet güvenli bir Gayettepe... ...afet güvenli mahalle istiyorum... ...lütfen siz de buraya... ...biz buna ıslak imzamızı, ıslak imzamızı veriyoruz... ...peki dinleyicilerimiz nasıl verecekler... ...onlar da bizi... ...Gayettepe'den... ...Türkiye'nin ilk afet merkezi... ...May merkezi... E, Floransa'nın da hastanenin karşısındaki şeyin içindedir. Park parkın içinde. Parkın parkın içinde. Ayrıca çok yakında e, sevgili Necla e, Başar muhtarımızda e, imza için e, e, gidebilirler. Ora, oradaki imza föylerini imza Bu şimdi şimdiye kadar bin imzamız oldu. <gülüyor> Bunu eee 4000 imza haline getirip e, gene Kapısını ardına kadar açacağını umduğum çevre ve şehircilik makamına içeriye imzalar dolusu girmek istiyorum. Güzel. Ee, ben zaten yani nüfusa kayıtlı olduğum ya Gayret Tepe olduğu için rahatlıkla imza atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ahmet Turhan Altıner çok çok teşekkür ederiz sana. Ee, çok özel, spesifik bir projeden bahsettim. Evet bunu hem izlemeye devam edeceğiz hem de başarıları yapacağız dinleyicilerimizle paylaşmak isteriz. Çünkü hakikaten ada bazında bu şekilde bir faaliyet eğer başarılı olursa çok rahatlıkla da kopyalanabilir ve İstanbul çapında da uygulama şansı yakalayabilir diye düşünüyoruz. Tekrar teşekkür ederiz. Evet Benim Bu kadar güzel programınıza dahil ettiği için çok teşekkür ederim. Ve e tahmin etmediğiniz kadar yararlı olacağına inanıyorum. Ee, ne güzel. Ve Sevinç Hanımlara gün doğacaktır. Evet, onların evet, da şansı başarılar diliyoruz. Evet. evet Efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Ahmet Turhan Altıner idi. Ee, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşça kalın